Meselelerin herkese değil de yalnızca ilgili kişilere söylenmesinin hikmeti nedir? Öncelikle şunu belirtmeliyim. İslam toplumu, itikadi, ahlaki ve menheci ölçülerini vahiyden alan toplumdur. Haliyle bu sorunun da vahye sorulması gerekir. Biz de soralım. Onlara emniyete ya da korkuya dair bir haber geldiğinde haberin olumlu olumsuz etkisine hesaba katmadan onu yayarlar. Şayet onu kimseye anlatmadan önce, Resûle ya da yöneticilerine götürselerdi, olaylardan sonuç çıkarmak kabiliyeti olanlar, o haberin doğru mu, yanlış mı, bırakacağı etki faydalı mı, zararlı mı, hakikatini bilirlerdi. Allah'ın sizin üzerinizde lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uymuştunuz. Nisa Suresi 83 Ayet kimlerden söz ediyor? Münafıklardan. Böylece münafıkların bir özelliğini öğreniyoruz. Onlara, İslam toplumunu ilgilendiren önemli bir haber ulaştığında, sonuçlarını hesaba katmadan onu yayarlar. Neden? Çünkü münafıklar düşünmezler. Neyin İslam toplumu için yararlı, neyin zararlı olduğunu hesap etmezler. Akıllarına ne esiyorsa onu yapar, hevalarına, arzularına uyarlar. Allah, bu ahlaka karşı müminleri uyarmış oluyor. ''Siz böyle yapmayın.'' diyor. Haberleri resule ya da olaylardan sonuç çıkarma kabiliyeti olan yöneticilere götürün diye yol gösteriyor. Çünkü Müslim, İslam toplumunun bir ferdidir, sorumlulukları vardır. Atacağı adımların meşru olmasının yanında, kardeşlerine etkisini de düşünür. İslam toplumuna zarar vermeme hassasiyetiyle hareket eder. Burada zikrettiğimiz ayet bizim ölçümüzdür, ölçümüz olmalıdır. Buna göre, Herhangi bir bilgiyi yaymak yerine ondan sonuç çıkarabilecek insanlara iletmeli, onların yönlendirmesiyle hareket edilmelidir. Bu, İslam'ın ölçüsüdür. Bunun karşısında yer alan her ölçü ve anlayış, cahiliyeye aittir. Bir bilgiyi her önüne gelenle paylaşmamak, ona güvenmemek değil, Allah'ın koyduğu ölçüye uymaktır. Bu cahiliye ahlakını esas alacak olursak, aşağıdaki örnekleri nasıl anlayacağız? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicret güzergahını ashabından kimseyle paylaşmamıştır. Yol arkadaşı Ebubekir radıyallahu anı dahi son anda yol arkadaşı olduğunu öğrenmiştir. Acaba bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in onlara güvenmediğini mi gösterir? Bedir öncesinde askeri bir harekat için görevlendirdiği Abdullah bin Caş radıyallahu an'a bir mektup vermiş ve falanca yere ulaşıncaya kadar bu mektubu açmayın oraya ulaşınca açıp okuyun diye emir buyurmuştur. Acaba o, sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Caş ve komutasındaki ashaba güvenmiyor muydu? Tebuk gazvesi hariç, hiçbir seferde hedefin neresi olduğu bilgisini ashabıyla paylaşmamıştır. Ne düşünmeliyiz? Resulullah birlikte savaşa çıktığı ashabına güvenmiyor muydu? Allah Resulü'nün sırdaşı Huzeyfe bin Yeman'dı. Münafıkların isimlerini yalnızca Huzeyfe ile paylaşması, ona güvendiği, kalan sahabiye güvenmediği anlamına mı gelir? Yukarıda zikredilen misallerden ne anlamalı? Bir bilgiyi kardeşimizle paylaşmıyor oluşumuz, ona güvenmediğimiz anlamına gelmez. Bilakis İslami ölçülerle hareket ettiğimiz anlamına gelir. Bu noktada alınganlık yapan insanlar, cahiliye ahlakından sıyrılmalı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle arınmalıdır. Zira cahiliye ahlakıyla İslami mücadele verilmez. Cahiliye ahlakında ısrarcı olanlar bilmelidir ki, bu dava İslam ahlakını benimsemeyenleri mutlaka saf dışı bırakır. Bu zeminde çıplak ayakla yürünmeyeceği gibi, İslami bir zeminde cahiliye ahlakıyla var olunmaz, mücadele edilmez. Selam ve Duayla